Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله Muhammed بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واhtدى بهداه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yüce Rabbimiz, yaratıcımız ve kendisine ibadet ettiğimiz yegane ilahımız, yegane mağbudumuz olan Allah tebaraka ve Teala'ya hamd olsun. Nebimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun. Bunlardan sonra, iman mescidinde akt bu ilim ve zikir meclislerinde benim payıma altı mecliste aktedeceğimiz usulül iman isimli ders düşmüş. Usulül iman bizde altı esastan oluşuyor. Ben de inşallah kısaca her bir mecliste usulül imanın bir aslını kısaca şerh etmeye, izah etmeye çalışacağım. Yüce Allah tebaraka ve Teala bana anlatımda kolaylık, başarı nasip etsin. Amin. Size de fehmetme de, idrak etmede, duyduklarınızı anlayıp zapt etmede muvaffakiyet versin. Amin. Yüce Allah Tebareke ve Teala bu meclisimizi bereketli, mübarek bir ilim ve zikir meclisi yapsın. Amin. Meclisin bereketinden Burada hazır olan hiç kimseyi de mahrum bırakmasın. <gülüyor> Bunlardan sonra. usulül iman, imanın asılları demek. Asıl, bir şeyin üzerine bina edildiği temeli, esası demektir. İmanın asılları deyince de, sahih imanın, makbul imanın, Üzerinde yükseleceği temel esaslar, temel direkler, asıllar anlaşılmaktadır. <gülüyor> bunlara alimler bazen usulü'l-i iman ismini vermişler. Bizim memleketimizde cari olduğu gibi bazen bunlara imanın şartları deniliyor. İlim kitaplarında bunlardan daha çok Erkanul iman, imanın rükünleri diye bahsediliyor. Halk arasında da amentü esasları diye biliniyor. İşte usulül imandan kastettiğimiz bu farklı kelimelerle ifade ettiğimiz şeyin aynısıdır. Ehli sünnet ve cemaat indinde usulül iman yani imanın asılları İmanın rükünleri imanın şartları veya da amen tü esasları diyeceğimiz şeyler dediğimiz şeyler altı esasdan altı usulden oluşmaktadır. Bunlar Allah'a iman, Allah'ın meleklerine iman, Onun kitaplarına iman, Rasullerine iman ahiret gününe iman ve hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. İşte usulül iman dediğimiz zaman, imanın rükünleri, şartları veya amentü esasları dediğimiz zaman kastettiğimiz esaslar, bu zikrettiğimiz, hepinizin de bildiği bu altı esastır. Bu altı şeyin imanın asılları sayılmasındaki asıl, Elimizdeki temel dayanak, temel kaynak Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyurudur. Rabbimiz diyor ki Leysel birra entüvellü wucuhakum kibelel meşriki vel maghrib Gerçek bir, gerçek hayır, gerçek iyilik Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne dönmenizde değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَعْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ Ancak gerçek bir ve iyilik, gerçek hayır ve takva, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden kişinin ortaya koyduğu hayır ve iyiliktir. İmanın asılları bu ayeti kerimede birin, hayrın, takvanın, iyiliğin esası ve aslı olarak zikredilmiş. İlim ehlinde bu ayeti asıl kabul ederek bunlara imanın asılları, rükünleri, şartları ismini vermiştir. Yüce Allah ve Teala burada iman esaslarından beş tanesini zikrediyor. Altıncısı da buna dahildir. Ancak gerçek iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere kitaba ve peygamberlere iman eden kişinin ortaya koyduğu iyilik ve hayırdır. Kaç tane esas etti? Beş tane esas. Altıncı esas yani hayır ve şerri ile kadere iman etme hakkında Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki İnna kulle şeyin halaknahu bi kader Muhakkak ki biz her bir şeyi bir kader, bir takdir ile yarattık. Bu da imanın altıncı esas. Hakikatte kadere iman etmek... ...zaten Rabb tebareke ve teala'nın... ...fiillerine iman etmek olduğundan... ...Allah'a imanın içine dahildir. Bazılarının şek ve şüphe atmak için söyledikleri gibi... ...bu ayeti kerimede zikredilmemiş olması kadere imanın, imanın asıllarından olmadığını göstermez. Çünkü kader, zaten rububiyete iman etmektir. Çünkü kadere iman, zaten Allah'ın fiillerine iman etmektir. Bu Allah'a imanın isbat ve marifet kısmında, ilmi ve haberi kısmında zaten mevcut olan bir şeydir. Yüce Allah Tebareke ve Teala başka bir ayette diyor ki, وَمَنْ يَكْفُرُ ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir fakat dalla dalalen kim de Allah'a onun meleklerine kitaplarına rasullerine ve ahiret gününe kafirlik ederse muhakkak ki bu kimse de uzak bir sapıklıkla sapıtmış Haktan ayrılmış olur. Burada burada da Yüce Allah Tebareke ve Teala bu iman esaslarını hayrın, birin, takvanın, gerçek iyiliğin sebebi olarak saydığı gibi önceki ayette burada da bunlara küfretmenin, bunlara kafirlik etmenin haktan uzak bir sapıklık ile sapıklık olduğunu beyan ediyor. Bu iki ayeti kerime kardeşlerim. Usulü'l imanın Allah'ın kitabındaki aslıdır bunları çok tekrar edeceğim her mecliste bu dersler boyunca bir sürü belki söz söyleyeceğiz bir birçok bir meseleden bahsedeceğiz ama aklınızda bu asıllar asıl olarak kalsın Allah'ın kitabından ve Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bu azim bab ile alakalı tutunacağınız bir temel bir esas bulunsun Usulül imanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde varit olan aslı ise, kendisine dayanacağımız, üzerine bu asılları bina ettiğimiz asıl ise, hepinizin bildiği, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih-i müslimde rivayet edilen, Cibril hadisi diye bilinen hadistir. Cibril aleyhissalatu vesselam, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir insan suretinde geldi. Ona dinimiz ile alakalı bazı sualler tevcih etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu sorulara cevap verdi. Sonunda da bu suallerin cevabının bizim dinimiz olduğunu haber verdi. Cibril aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu sorulardan bir tanesi de fe akbirni anil iman idi. Bana imandan haber ver. İman nedir bana söyle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de imanın ne olduğunu ona tarif etmek yerine imanın nelerden oluştuğunu yani rükünlerini yani asıllarını yani şartlarını yani amentü ona haber verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki el imanu iman en tu'mine billahi Allah'a iman etmendir. Ve melâiketihi ve onun meleklerine, ve kutubihi ve kitaplarına, ve rusulihi ve onun resullerine, elçilerine, ve bil yevmil âkhiri ve ahiret gününe, ve en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve hayır ve şerri ile kadere iman etmendir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İmanı bu asıllarla, bu rükünlerle tarif edip tanımladı. Öyleyse bizim imanın asıllarında kendisine dayanacağımız temellerden bir tanesi de işte bu sahih-i müslimde gelen Cibril hadisidir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri de yüzyıllar boyunca ümmetin avamına, onların ilim talebelerine ve umumuna ehli sünnet vel cemaat itikadını telkin edip öğretirlerken bu öğretme işine bu altı esası esas kabul ederek başladılar. İtikadın anlatıldığı, selefin ve ehli sünnet vel cemaatin itikadının takrir edilip beyan edildiği hiçbir kitap neredeyse yoktur ki onun içerisinde bu altı esasa nasıl edilmiş olmasın. Yani bu altı maddenin imanın asılları olduğu, imanın rükünleri olduğu biz ehli sünnet vel cemaat indinde ki bidat ve dalalet fırkalarına itibar edilmez. Onların muhalefetleri kale ve dikkate alınmaz. Biz ehli sünnet vel cemaat içerisinde icma mevzudur. Üzerinde söz birliği vardır. Bu konuda herhangi Küçük veya büyük bir ihtilaf söz konusu değildir. O zaman bu usullerin, bu altı maddenin imanın usulleri olduğu bizim indimizde, kitapla, sünnetle ve ehli sünnet vel cemaatin icmasıyla sabittir. Bir kimse bu asıllara iman etmedikçe mümin değildir. Bunlardan herhangi birisine kafirlik eden, bunların tümüne kafirlik etmiş olur. İman iddiası, mümin olma davası kendisinden kabul edilmez. İman da kardeşlerim biz ehli sünnet vel cemaat indinde kalbin itikadı, dilin ikrarı ve azaların amel etmesinden oluşan bir hakikattir. İman bu üç şey bir araya geldiği zaman, bu üç şeyin terkibinden oluşan bir hakikattir. Bunlardan herhangi birisi olmadığı zaman, ortada sahih, makbul, şer'i, Allah indinde sahibine fayda verecek bir iman yoktur demektir. Seleften pek çoğu bunu iman söz ve ameldir diye talif etmişler. İman söz ve ameldir. Söz, kalbin sözü ve kalbin ameli. Kalbin sözü ve dilin sözü. Amel, kalbin amelleri ve azaların amelleridir. Kalbin sözü tasdiktir. Dilin sözü ikrardır. Kalbin amelleri, tazim, tevekkül, Allah Tebareke ve Teala'ya ihlas, inkiyat, ona boyun eğmek. Vesair, kalpte icra edilen amellerdir. Azaların amelleri de bu zaten hiç kimseye gizli olmayan azalardan zuhur eden amellerdir. Yani aslın ne olduğunu ana hatlarıyla anladık. İmanın asıllarının kitap, sünnet ve icmada neler olduğunu öğrendik. Bir de imanın ne olduğunu anlamalıyız ki usulü'l iman denildiği zaman biz bu iman esaslarına karşı ne yaptığımız zaman onlara iman etmiş oluruz. Bunu öğrenmeli, bunu anlamalıyız. Bu meclislerden arda kalan şeylerden bir tanesi de bu asıl olsun. İman söz ve ameldir. Söz olmadan iman sahih değildir. Amel olmadan iman sahih değildir. Nasıl ki kalpte itikat olmadıkça dilin söylemesi ve azaların eylem yapması, amel etmesi kişiyi gerçek mümin yapmıyorsa kalpte itikad olup dilde ikrar olunca eğer azalarda amel olmazsa yine bu ki bu iman sahibine fayda vermez. Kalpte iman azalarda amel olsa herhangi bir özür olmadıkça dilde ikrar olmasa bu hakiki, gerçek, şer'i sahibine fayda veren bir iman değildir. Yani biz usulül imanı bu iman esaslarını bunlara iman etme ile anlayıp tarif edeceğiz. Bunlara iman edeceğiz. Mesele bunlara inanmak değildir. Çünkü inanmak iman değildir. İnanmak imanın bir cüzüdür. Kalpte bulunan bilgi ve tasdik kısmıdır. Bu esaslara Allah'a imana, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe imana sahip olabilmemiz için hem kalbimizde, hem dilimizde, hem de azalarımızda bir şeylerin olması lazım. Yani mesele inanmak değil, mesele iman etmek. İman da sözden ve amelden oluşur ya da kalbin itikadı, dilin ikrarı ve azaların amelinden meydana gelir. Bu iman esaslarının, imanın rükünlerinin, imanın şartlarının, tu esaslarının birincisi, ilki, diğer esasların kendisi üzerine bina olduğu, kendisinden tefri edildiği, bütün esasların kendisine dö döndürüldüğü ana esas, imanın asıllarının en büyüğü, en yücesi, en esaslı ve en asıl olanı Allah'a iman etmektir. İman esasları bu esas üzerine bina edilir. Allah'a iman sonra onun kitaplarına, onun rasullerine, onun meleklerine diyoruz. Diğer bütün iman esaslarını bu esasların esası olan, bu asılların asılı olan temel esasa döndürüyor Peki Allah'a iman etmek nedir? Allah'a iman neyler yapıldığı zaman gerçekleşir? Sahih, makbul, geçerli bir iman olur. Allah'a imanın kardeşlerim iki yönü var. Bu yönlerden bir tanesi, iman edilecek şeyler hakkında sahip olmamız gereken bazı bilgilerden, marifetten, Haberleri tasdik etmekten mi oluşuyor? İkinci kısmı ise Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın Kendi zatı hakkında Kendisi hakkında bizden talep ettiği işleri Bizim yerin yerine getirmemizden Yani bizim amellerimizden oluşuyor Bundan dolayı seleften Bazı kimseler Tevhidi taksim ederken Bizim bildiğimiz bu müteahhir zamanlarda meşhur olan üçlü taksimle değil de şu ikili taksimle taksim ediyorlardı. Tevhidi, marifet ve isbat tevhidi veyahutta ilmi ve haberi tevhid bir de talep ve kasıt tevhidi veyahutta ibadet tevhidi diye ikiye ayırıyor, ayırıyorlardı. İlmi ve haberi tevhid. Marifet ve isbat tevhidi bizim aramızda meşhur olmuş şekliyle rububiyet tevhidi ve Allah'ın isimleri ve sıfatları tevhidi ile alakalı meseleler Allah'a iman konusunda bizim bilmemiz, tasdik etmemiz, ikrar etmemiz, isbat etmemiz gereken bazı meselelerden oluşuyor. Yani işin bir teorik tarafı var. İşte bu teorik tarafı marifet ve ispat tevhididir. Marifet bilmek demek. İspat, ispat etmek demek. İsterseniz buna ilmi ve haberi tevhid de diyebilirsiniz. İlmi tevhid yani Allah tebareke ve teala'ya iman ile alakalı bilmemiz gereken şeyler, Onun varlığı, zatı, isimleri, sıfatları hakkında bilmemiz gereken şeyler. Haberi yani Rabb tebareke ve teala'nın ve resulünün bize haber verdiği şeylerle alakalı, tasdik edilmesi bize vacip olan haberlerle alakalı kısım bunlara biz rububiyet ve isim ve sıfat tevhidi diyoruz, veyahut da talep ve kasıt tevhidi, ameli tevhid, isterseniz uluhiyet tevhidi deyin, isterseniz ibadet tevhidi deyin, Bizden sadır olan bazı ameller ile Allah'a imanın gerçekleştirilmesi. Demek ki Allah'a iman teorik ve pratik olarak bu iki kısımdan meydana geliyor. Bilgi ve amel olarak bu iki kısımdan meydana geliyor. Veya hutta bizim kullandığımız aramızda daha cari olan şekliyle Allah'ın rububiyetine iman etmek... Onun isimlerine ve sıfatlarına iman etmek, bu ikisi bir başlık altında toplanabilir. Üçüncüsü de Allah'ın uluhiyetine iman etmek, işte burası bizim amellerimizle ilgili kısımdır. Dedik ki iman kalpteki itikattan, dildeki sözden ve azalardaki amelden meydana gelen bir şeydir. Öyleyse Allah'a iman da ancak bu üçü bir araya geldiği zaman geçerli bir iman olur. Yani kalben Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın bilinmesi ve isbat edilip ikrar edilmesi gereken şeyleri bilip bunları ikrar edip isbat etmelisin. Dilinle bunları söylemelisin. Azalarınla da bu ikrarın ve isbatın gereği olarak ibadetlerini Rab Tebareke ve Teala'ya yöneltmelisin ki Allah'a iman etmiş olasın. Bir kimse Allah'a inansa, varlığına, birliğine inansa, kalbiyle bunu tasdik etse, ama azalarıyla Allah'a ibadet etmiyorsa, etmese, bu kimse Allah'a inanan bir kimse ise de, Allah'a iman eden bir kimse değildir. Burayı hususen dönüp dolaşıp vurgu yapıyorum, zihinlerimize, kalplerimize yer etsin diye. İman başka bir şey, inanmak, tasdik etmek, bilmek bunlar başka şeyler birisi Allah'ı bilebilir Allah'ı kabul edebilir Allah Tebareke ve Teala'ya inanabilir ama bu onun Allah'a mümin olduğunu, iman etmiş olduğunu göstermez, iman bunun ötesinde bir şey iman için ne lazım? bir, ikrar, ilim marifet, tasdik bütün bunlar rububiyet ve isim ve sıfat ile alakalı İkincisi amel, ibadet, Allah Tebareke ve Teala'ya tapma, Allah'a imanı bizim fiillerimizde gösterme kısmı işidir. Yüce Allah Tebareke ve Teala'ya iman etmek o zaman onun rububiyetinde yani Rab olmasında, uluhiyetinde Yegane hak ve gerçek mabut ve ilah olmasında isim ve sıfatlarında onun vahdaniyetine bir ve tek oluşuna tam içinde şek ve şüphe olmayan kesin bir itikat ile cezmen itikad edip ikrar etmektir. Allah te tebaraka ve teala'ya iman etmek işte içinde zikredilen bu şeylerden mürekkep olan, bunlardan müşekkel olan bir şeydir. Bu tanımdan yola çıkarak diyebiliriz ki, Allah'a iman etmek, şu dört şey yapıldığı zaman ancak gerçekleşir. Allah'a imanın mertebeleri, şu dört meseleye iman etmek ile gerçekleşir. Birinci mertebe ve birinci mesele. Yüce Allah tebaraka ve Teala'nın, vücudiyetine iman etmektir. Vücudiyet, yani mevcut olması, var olması demek. Rabb tebareke ve teala, hakikaten, gerçek olarak, hakiki bir mevcudiyet ile vardır ve mevcuttur. Buraya çok dikkat çekilmesi, üzerine basılması, tekrar tekrar söylenilmesi lazım. Allah Tebareke ve Teala gerçek bir varlıkla hakiki bir vücudiyet ile vardır ve mevcuttur. Buraya terkiz edilmeyince buranın üzeri buranın altı dikkatli bir şekilde çizilmeyince insanlardan birçoğu hakikatte Gerçekte var olan bir Rab'be iman etmiyorlar. İnsanların birçoğu Allah'ın gerçek bir varlıkla. Yani dış dünyada gerçekten bulunan. Bizim zihinlerimizde kurgulayıp tasavvur ettiğimiz bir şeyden ibaret olmayan. Kalbimizdeki bir duygudan bir histen ibaret olmayan. Dış dünyada gerçekten bulunan hakiki olarak mevcut olan bir zat olduğunu vallahi bilmiyorlar. Müslümanlar da bilmiyorlar. Namaz kılanları da bilmiyorlar. Hususen Rab Tebareke ve Teala'nın sıfatlarını ispat etmeyenler, Allah Subhanahu ve Teala'nın sahip olduğu mükemmellik özelliklerini, vasıflarını ispat edip kabul etmeyenler, bunların arasından hususi ve özel olarak Allah Tebareke ve Teala'nın uluvunu onun mahlukatından ayrı oluşunu Allah Tebareke ve Teala'nın bütün mahlukatının üstünde onlardan ayrı göklerin üstünde oluşunu bilmeyenler hakikatte gerçek hakiki bir zata iman etmiyordur onların iman ettiği şey Zihinlerinde tasavvur ettikleri bir şeydir, dış dünyada karşılığı olmayan bir şeydir, gönüllerinde, kalplerinde bulunan bir duygudan ibarettir. Siz düşünün, sıfatları olmayan, özellikleri olmayan bir şeyin varlığı aklen düşünülebilir mi, mümkün olabilir mi? Öyleyse sıfatları ispat etmeyenler, hakiki olarak Allah'ın varlığına iman ediyorlar mı? Hayır etmiyorlar. Allah nerede diye sorulduğu zaman Allah ne yerdedir ne göktedir ne sağdadır ne soldadır ne dünyanın içinde ne dünyanın dışındadır ne ona bitişik ne ona ayrıdır diyen adam Allah diye yokluğa iman ediyor. Bu anlatılan şey yokluğun tanımadır. Allah nerede denildiği zaman Allah hiçbir yerdedir veya Allah her yerdedir diyen kişiyi, hakikatte hiçbir yerde olan bir yokluğa iman ediyorlar. O yüzden burası özellikle vurgulanması gereken bir nokta. Allah hakiki olarak vardır. Allah'ın varlığı gerçek bir varlıktır. Allah bizim zihinlerimizde kurguladığımız bir düşünce değil. Zihinlerde tasavvur edilen, harici dünyada vücudu olmayan bir hayalden ibaret değil. Allah kalplerdeki bir duygudan ibaret değil. Böyle söylemiyorlar mı? Allah kalbimizdedir. Allah'ın kalbinde olduğunu zanneden kişi, hakiki bir zatın varlığına aslında iman etmiyor. Allah'a imanın birinci mertebesine imiş, onun vücuduna, varlığına iman etmek. Allah hakiki olarak vardır. Rab tebareke ve teala'nın varlığı, şeriatın vurudundan önce, Akıllarda, fıtratlarda, hatta duyu organlarıyla bilinerek algılanabilen zaruri bir gerçektir. İnkar edilmesi sadece safsatadan ibarettir. Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın varlığı şeriatın vurudundan önce kitap ve sünnetten önce akıllarda bilinebilen bir şeydir fıtratlara kazınmış olan herkesin zaruri olarak bildiği bir şeydir. Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın varlığı hissi olarak bizim duyu organlarımızla müşahede ettiğimiz şeylerde bile anlayabileceğimiz bile bileceğimiz bir şeydir. Kitabın, sünnetin, Müslümanların ve diğer sair kafirlerin icması da, bütün insanların icması da Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın vücudiyeti üzerine akdedilmiştir. Allah'ın varlığını inkar eden kimselerin ki bunlar Adem oğlundan küçük, şaz, değersiz bir topluluktur. Ne akli, ne ilmi bilimsel itimat edecekleri hiçbir dayanakları, tutarlı bir gerekçeleri yoktur. Bu mesele münakaşa meselesi bile değil. Yüce Allah Tebaraka ve Teala kitabında bunu man mantıki ve akli bir yoldan şöyle ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala hem kullu min şeyin amhumul khalikun. Onlar acaba hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Yoksa yaratan kendileri midir? İki tane şık arz ediyor Allah Teala. İkisi de batıl. Bu iki batıl çık ortaya çıktığı zaman kaçınılmaz olarak üçüncü hak şık zuhur edecek, ortaya çıkıp tebeyyün edecek. Birinci seçenek. Biz varız ve varlığı görüyoruz. Bu varlık ya hiçbir şeyden ortaya çıktı. Onları bir var edici olmadan, onları bir yaratıcı olmadan, yokluktan durup dururken kendi kendine peyda oldular. Bu... Akılların asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Hiç kimse yokluktan meydana gelmeyi akıllarımıza anlatamaz. Bu birinci ihtimal. Allah diyor ki yoksa onlar hiçbir şeyden mi yaratıldılar? İkinci seçenek. Emhumul halikun. Yoksa yaratan kendileri mi? Biz kendimizi yaratanın kendimiz olmadığını da pekala bal gibi biliyoruz. Hiçbir şeyden olmadık. Bir yaratan var. Yaratan biz kendimiz olabilir miyiz? Bunun böyle olmadığını da bal gibi biliyoruz. Öyleyse ortaya zaruri olarak şu üçüncü seçenek çıkıyor ki si, bu varlık hiçbir şeyden ortaya çıkmadıysa bu varlık kendi kendisini de halketmediyse o zaman bu varlığı yoktan var eden bir zatın varlığı kaçınılmaz zaruri bir meseledir. İşte Allah'ın kitabında onun varlığının akli delili. Ya yoktan var edildiniz? Yani hiçbir şeyden, hiçbir şey sizi yarattı. Ya kendi kendinizi yarattınız? Bu ikisi kat enbatılsa, üçüncü seçenek, sizin bir yaratıcınız vardır. Yüce Rab tebareke ve Teala'nın vücudiyetine, varlığına iman etmek ona imanın birinci mertebesidir. Hakikatte bunu yeryüzünde inkar eden bir insan topluluğuna rastlanmamıştır. Bu asırlar gelinceye kadar bunu inkar edenlerin imamı olarak bilinen Firavun dahi Allah Tebareke ve Teala'nın var olduğunu ve yegane yaratıcı olduğunu yakinen biliyor ve kabul ediyordu. Ancak zulmederek ve büyüklük taslayarak bunu reddediyordu. Yüce Allah Tebareke ve Teala ondan bahsederek diyor ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا <gülüyor> وَعُلُوَّ Nefislerin de, içlerin Yakin ve kesin olarak bildikleri halde zulmederek ve büyüklük taslayarak onu inkar ettiler. Firavun, اَنَا Rabbukumul الْاَعْلَىٰ derken, Ben sizin en yüce Rabbinizim derken, Bal gibi kendisi de onların yaratıcısı olmadığını biliyordu. Bal gibi kendisi de kendisini yaratmadığını biliyordu. Pekala onu ve diğerlerini yaratan bir Rab tebareke ve teala olduğunu yakinen biliyordu. Musa aleyhisselatü vesselamın getirdiği mucizelerin, onun getirdiği ayetlerin Allah tebareke ve teala indinden olduğunu da pekala biliyordu. Musa aleyhisselam ona hitaben diyor ki, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرِ Ey Firavun Allah'a yemin olsun sen de pekala biliyorsun ki bu şeyleri göklerin ve yerin Rabbi olan Allah size bir basiret olsun diye indirdi. Allah'ın indirdiği ayetleri mucizeleri bunları kastediyor. Kan indi biliyorsunuz çekirgeler geldi kurbağalar geldi Allah tebareke ve teala onu bazı ayetlerle gönderdi. Musa diyor ki Allah'a yemin olsun ki ey Firavun bunları indirenin, göklerin ve yerin Rabbi olduğunu ve bunları size basiret olsun diye indirdiğini sen de pekala biliyorsun. O da bunu pekala biliyordu. Kulasa Allah Tebareke ve Teala'ya imanın birinci rütbesi onun varlığına iman etmek. Onun varlığına iman etmek, onun hakiki olarak dış, dış dünyada bulunan alemin dışında mahlukattan ayrı gerçek varlıkla var olan bir zat olduğuna iman etmektir. Allah'a imanın ikinci mertebesi onun rububiyetine iman etmektir. Rububiyet kardeşlerim Rab'lik demek onun Rab olması demek. Rab ise yoktan var edip yaratan idare eden efendi ıslah eden yetiştiren anlamında Allah Subhanahu ve teala'nın alemin yaratıcısı olduğuna alemin işlerinin idarecisi olduğuna faydanın ve zaranın elinde bulunduran yegane zat olduğuna bu alemde tasarruf eden yegane zat olduğuna öldürenin o olduğuna yaşatanın o olduğuna Rızık verenin o olduğuna yani Rabb Subhanahu ve teala'nın bu fiillerin bir ve tek sahibi olduğuna iman etmektir. Rububiyet, rabblik bunlar demek. Allah yaratandır, rızkı verendir, alemi idare edendir, aremin tek hükümdarı, tek padişahıdır. Alemde tasarruf eden en yüce mertebe onun mertebesidir. Bunlara iman etmek, rububiyete iman etmektir. Allah Tebareke ve Teala'nın bu işlerde bir ve tek olduğuna ve bu işlerde bir ortağının olmadığına iman etmek de Allah'ı rububiyetinde tevhid etmek demektir. Rububiyet tevhidi ile alakalı Yüce Allah Tebareke ve Teala'yı onun kendi fiillerinde birlemek olarak tarif edebiliriz. Allah'ı yaratmasında, rızık vermesinde, alemi idare etmesinde tevhid edip birlemek. Bütün bu saydığımız şeyler aslında ne? Onun fiiller. Öyleyse rububiyet tevhidine Allah'ı kendi fiillerinde birlemektir diyebiliriz. Bu fiillerin bir ve tek sahibi Allah'tır. Bu fiillerinde Allah'ın bir şeriki ortağı yoktur. Böyle diyen kişi rububiyette Allah'ı tevhid etmiş birlemiş olur. Allah'ın rububiyetine iman etmiş olur. Ancak sadece buna iman eden kişi hala şer'i olan, geçerli olan iman vasfına sahip değildir. Kullardan istenilen, matlub olan rasullerin getirdiği Allah'a iman davası imanın bu kısmını ispat edip insanlara ikrar ettirmekten ibaret değildir. Çünkü imanın bu kısmı. Yüce Rab ve Teala'nın bu fiillerin sahibi oluşu. Ve bu fiillerin yani yaratmasında, yaşatmasında, rızık vermesinde, öldürmesinde, diriltmesinde... ...Rab olmasında, malik olmasında, efendi olmasında, hükümdar olmasında... ...yağmurları yağdırıp yerden bizim için bitkiler, rızıklar bitirmesinde, geceyi gündüzü getirmesinde... ...güneşi, ayı doğurmasında... Yüce Rabb Tebareke ve Teala'nın bir şerikinin olmadığına itikad etmek, zaten Resullerin kavimlerinin de itiraz ettikleri bir mesele değil. Onlar da bunu kabul ediyor, buna iman ediyor. Sorulduğu zaman hiç çekinmeden göğüslerini gere gere bunu ikrar edip beyan ediyorlar. Allah'ın varlığına iman ettiklerini, iki, O'nun, Rab'lığına iman ettiklerini ve Rabli'inde bir ve tek oluşuna iman ettiklerini. Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: <gülüyor> Müşriklerin de bu itikada sahip olduğunu beyan ederek "Ve in saaltahum men halakuhum leyakulun Allah." Onlara onları kim yaratmış diye sorsan muhakkak ki Elbette Allah yarattı diye cevap verecekler. Ve in sealtahum men halaka's semawati ard? Onlara sorsan gökleri ve yerleri kim yarattı diye le yekulunne halakahunnel azizul alim. Aziz ve alim olan Allah yarattı elbette diyecekler. Kim bu cevabın sahipleri? Bizim Allah'ı inkar ediyor zannettiğimiz, ateist mülhitler olarak zannettiğimiz bize böyle telkin edilen Ebu Cehil, Ebu Leheb ve müşrikler. Böyle söylüyorlar. وَلَاِنْ <gülüyor> سَأَلْتَهُمْ Onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ kamar, Ayı ve güneşi sizin hizmetinize sizin maslahatınıza kim amada kıldı? yakulun <gülüyor> اللّٰهِ Diyecekler ki Elbette bunları yapan Allah'tır. وَلَئِنْ men مَنْ min مِنَ السَّمَاءِ مَاً Onlara sorsan gökten yağmuru bu suyu kim indiriyor? فَأَحْيَا بِهِ الْعَرْضَ مِنْ بَعْدِ Ve ölümünden sonra bu suyla yeryüzüne kim yeniden hayat veriyor? Kim diriltiyor? Ne diyecekler? لَيَقُولُنَّ Allah Elbette bütün bunları Allah yapıyor. Allah ve Teala diyor ki قُلْ Limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Bu yeryüzü ve onun içindekiler kimindir? Bunların sahibi kimdir? Seyekuluna lillah. <Sessizlik> Onlar da diyecekler ki: Elbette Allah'ındır. Kul <Sessizlik> efela tezekkurun. De ki: Öyleyse öğüt almaz mısınız? Kul men rabbus semawati's sab'i ve rabbul arşil azim. Onlara da de ki: bu yedi kat semanın Rabbi ve azim olan tahtın arşın Rabbi kimdir? Seyekulûne lillah. <Sessizlik> diyecekler ki elbette Allah'tır. Kul efe la tettekûn. ki öyleyse sakınıp korunmaz mısınız? Kul men yedihi melekûtu kulli <Sessizlik> şey. De ki her şeyin hükümranlığı yönetimi elinde bulunan zat kimdir? Kime soruluyor? müşrikler Kul men bi yadihi kulli şeyin Her şeyin hükümranlığı elinde bulundur elinde bulunan zat kimdir? O huwa yuciru yujaru aleyhi in kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız söyleyin. Himaye eden ancak kendisine karşı hiç kimsenin himaye edilemeyeceği, korunamayacağı o zat kimdir? Ne diyecekler? Seyekuluna lillah Allah'dır diyecekler fe enna tusharun Allah teala diyor ki öyleyse nasıl oluyor da siz sihirlenip büyüleniyorsunuz nasıl oluyor da kandırılıp aldatılıyorsunuz yani Allah'a imanın bu cüzüde birinci cüzünde olduğu gibi kişiyi mümin yapmaya yetmeyen müşriklerin de sair küfür milletlerinin de bildikleri ve ikrar ettikleri bir meseledir Buraya hususen vurgu yapıyoruz ki hiç kimse Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeyle Allah'ın yegane yaratıcı rızık verici alemin idarecisi olduğuna iman etmeyle mümin ve müslüman olduğunu zannetmez. Mümin ve müslüman olmak bunların ötesinde bir şeydir. Bu meseleler Müşriklerinde, sair küfür milletlerinde zaten ikrar ettikleri, kabul ettikleri bir meseledir. Allah Tebarek ve Teala onların bu halinden bahsederken diyor ki وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu müşrikler olmadan Allah'a iman etmezler. Onlar hakkında iki şey ispat edelim. Birincisi iman. Allah'a iman ediyorlar. İkincisi Müşrikler aynı zamanda. Yani Allah'ın vücudiyetine ve rububiyetine iman ediyorlar. Ancak bu imanlarını sadece ve sadece Allah'tan başka ilahlara da ibadet ederek, yani Allah'a ibadetinde, uluhiyetinde şirk koşarak yapıyorlar. Allah'a imanın iki, işte bu ikinci meselesi, onun rububiyetine iman etmektir. Rab tebareke ve teala'nın alemler üzerindeki rububiyetinin delilleri kitapta, sünnette, hatta vakıada hislerimizle, duyu organlarımızla gördüğümüz, bildiğimiz bir şeydir. Biz müşriklerin bile ikrar ediyor olmasını ortaya koyduktan sonra artık kitaptan, sünnetten, akıldan, başka yerden onun rabliğine deliller zikretmeye en azından bu kısa derste gerek duymuyoruz. Yoksa kitap Allah'ın rububiyetinin zikriyle doludur. Kitabın her sayfası onun yarattığına, onun yaşattığına, onun yedirip içirdiğine, gündüzü ve geceyi onun getirdiğine, güneşi ayı onun doğurduğuna, bitkileri onun çıkardığına, bizleri annemizin karnında türlü evrelerden geçirip onun yarattığına, kitabın her satırı buna işaret ediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin sözünü her namazın hareketinde söylüyoruz. O alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Övülmeye hamd layıktır. Bütün övgüler, bütün hamdler onun. Zalikumullahu rabbukum lehul mülk. <gülüyor> i̇şte bu sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Otorite, hakimiyet, idare sadece O'na ait. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ Onun dışında yalvarıp ibadet ettikleriniz ise bir hurma çekirdeğinin zarına dahi sahip değiller. Allah'a imanın üçüncü mertebesi kardeşlerim Yüce Allah subhanahu ve Taala'nın uluhiyetine iman etmek Ulûhiyet yani onun ilahlığı demektir. İlah ise kendisine ibadet edilen mabut anlamındadır. Allah'ın ulûhiyetine iman etmek, Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın ibadet edilmeyi, kendisine tapılmayı, yalvarılıp yakarılmayı, önünde zillet ile, hudu ile boyun eğilmeyi, hak eden, yegane, mabut yegane ilah ve zat olduğuna itikad etmek. Tevhidin bu kısmı, Allah'a imanın bu kısmı, kalbimizdeki bir bilgiden, dilimizdeki bazı sözlerden ibaret değil. İşte bu kısım tevhidin ameli olan kısmı. Tevhidin kastımız ile alakalı, bizden talep edilen bazı fiilleri ortaya koymamızla alakalı kısmı. Bunun ismi uluhiyet tevhididir. Bunun ismi ibadet tevhididir. Rasullerin kavimleriyle niza edip tartıştıkları, onlarla savaştıkları, kavimlerinin rasulleri tekzip edip yalanlamasına sebep olan, onları yurtlarından çıkartmasına sebep olan şey Allah'a imanın işte bu cüzü. Allah subhanahu ve taala kitaplarını Tevhidin bu kısmı ile alakalı indir. Allah rasullerini uluhiyeti takrir etmek için insanları Allah'ı kendi fiillerinde birlemelerini emretmek için gönderdi. Yani amellerinde, ibadetlerinde, onlardan talep edilen şeylerde, onların kast edip irade edip murad etmeleri gereken şeyler. Buna ne diyoruz? Uluhiyet tevhid. Veya hutta. İbadet tevhidi, ameli tevhidi, kasıt tevhidi, irade tevhidi, talep tevhidi. La ilahe illallahın içeriği de işte tevhidin bu kısmıdır. Allah'a inan Allah'a inanmanın, Allah'a iman etmenin bu kısmıdır. Bir kişi Allah'ın vücudiyetine iman etse, rububiyetine iman etse, yani kalbiyle ikrar etse, tasdik etse, Bunları kabul etse, bunların bilgisini bilip, bu bilgilerin doğruluğunu tasdik etse, sonra Allah'a tapmasa, Allah'a ibadet etmese, bu kişi şer'i manada, gerçek manada, doğru, sahih, kendisini kurtaracak bir imana sahip bir mümin değildir. Hakikatte onun imanı yoktur. Geçerli bir imanı yoktur. Allah'ın vücudiyetini kabul etse, rububiyetini kabul etse, uluhiyetini de kabul edip Allah'a tapsa ibadet etse. Ama uluhiyeti ona hasretmese, onu bir ve tek yegane hak mabut olarak görmese, ondan başkasına da ibadetten bir pay verse veya ondan başkasına da ibadetten bir pay vermeyi normal görse caiz görse, Allah'tan başkasına yalvarsa, Allah'tan başkasına sığınsa, ondan başkasına tevekkül etse, ondan başkasına kurban kesse, ondan başkasına adak adasa, bunlar veya bunlar dışında herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasına yapsa veya bunları Allah'tan başkasına yapana normal gözlerle baksa, bu kimse de gerçek bir mümin değildir. Bu kimsede de iman yoktur. Kendisini kurtaracak onun cehennemden çıkmasına sebep olacak kalbinde zerre kadar iman yoktur vücudiyete de iman etse rububiyete de iman etse işte imanın kardeşlerim gerçek meselesi burasıdır la ilahe illallah'ın gerçek meselesi burasıdır bizim uğrunda yaratıldığımız şey budur alemin yoktan var edilme sebebi olan şey budur insanları müminler ve müşrikler diye ikiye ayıran şey budur İnsanlardan bazılarını bize kardeş yapan, bazılarını bize düşman yapan şey budur. İnsanlardan bazılarını bize kanlarını, mallarını, ırzlarını dokunulmaz, muhterem, masum yapan şey budur. Onlardan bazılarının kanlarını, mallarını, ırzlarını da bizim için helal ve mübah yapan şey budur. La ilahe illallahın manası budur. Allah'a iman, şu dört meseleye iman etmekle gerçekleşiyor dedik. Birincisi onun vücudiyetine iman. İkincisi onun rububiyetine iman. Ve rububiyetinde onu tevhid etmek. Üçüncüsü onun uluhiyetine iman etmek. Ve onu uluhiyetinde tevhid etmek. Allah'a imanın kardeşlerim dördüncü meselesi, dördüncü derecesi Rab Tebareke ve Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman etmektir. Bu da aslında dersin başında söylediğimiz tevhidin imanın marifet kısmına, ilmi ve haberi kısmına, isbat kısmına dahildir. Yani aslında rububiyet ve isim sıfat tek bir bab, açtı, bab, bab altında toplanılabilir. Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmenin manası nedir? Bu mesele neden önemli bir mesele? İmanın sahih olması için zikrediliyor, bizden talep ediliyor. Bizler kardeşlerim kendisine ibadet ettiğimiz Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı tanıyamayız. Onun hakkında bilgi ve marifet sahibi olamayız. Onun bize öğrettiği şeyler dışında. Allah'ın fiillerine bakıp, onun alemde yaptığı, icra ettiği bazı işlere bakıp, Rabbimizin mükemmel bir takım sıfatlara sahip olduğunu aklen bilebiliriz. Yani kitap ve sünnet olmasaydı, aleme bakıp, kendimize bakıp, enfüsteki ve afaktaki delilleri inceleyip, bunları yoktan var eden zatın, Mükemmel bir zat olduğunu bilebilirdik. Mükemmel bir kudrete sahip olduğunu bilebilirdik. Mükemmel bir bilgiye ve ilme sahip olduğunu anlayabilirdik. Bu Rabbin hikmet sahibi olduğunu da bilirdik. Rahmet sahibi olduğunu da bilirdik. Çünkü bütün bunların tezahürü... ...kendi nefsimizde de, afakta da, alemdeki delillerde... ...vardır ve görünmektedir. Ama Rabbimiz hakkında... Ayrıntılı bilgiye sahip olmamız sadece Resuller vasıtasıyla olabilir. Sadece ondan bize gelen sahih ve sadık haberler vasıtasıyla olabilir. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmak için o şeyi duyu organlarımızla algılayabilmemiz gerekir. Duyu organlarımızla algılayamadığımız bazı şeyleri, mesela dış dünyada vücudu olmayan bazı şeyleri, Akli melekemizi kullanarak da idrak edip algılayıp onun hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Duyu organlarımızla algılayamadığımız, aklımızla da bilemeyeceğimiz bazı şeyleri bize haber getiren sadık habercilerin haberleriyle öğrenip bilebiliriz. Mesela pek çoğumuz dünyanın öbür tarafındaki bazı ülkeleri duyu organlarımızla görmedik. Onların varlığının bilinmesi akılla olacak bir mesele de değildir. Peki biz dünyanın öbür tarafında Japonya diye bir ülke olduğunu kesin olarak neyle biliyoruz? Sadık habercilerin bize haber vermesi. Bunlar bizim bilgi kaynaklarımız. Rabb tebareke ve teala hakkında kardeşlerim aklımızla bileceğimiz şeyler sınırlıdır. Onun varlığını aklımızla bilebiliriz. Onun mükemmelliğini de aklımızla bilebiliriz. Kudretini, ilmini, hikmetini, rahmetini de O'nun fiillerinden yola çıkarak aklımızla bilebiliriz. Ancak O'nun hakkında bilgi sahibi olamayacağımız çok geniş bir alan var ki bu alanda da O'nun hakkında bilgi sahibi olmak sadece sahih haberler yoluyla olur. Allah Subhanahu ve Taala'yı görmediğimiz için O'nun bir benzeri de olmadığı için ki olsaydı bir benzerine bakar Rab Tebareke ve Taala'nın özelliklerini o benzerinden yola çıkarak anlamaya çalışırdık. Yani kıyas ederdik. Onun hakkındaki ayrıntılı bilgiyi sadece resuller aracılığıyla öğrenebiliriz. Öyleyse Allah'a imanın bu kısmında yapmamız gereken şey Allah'ın kitabında kendisinden bahsettiği özelliklerini, sıfatlarını, vasıflarını isimlerini ve gönderdiği Resulün bize haber verdiği Rabbinden o Rabbin isimlerini, sıfatlarını özelliklerini ikrar etmemiz bunları tasdik etmemiz bunları ispat edip Allah Tebareke ve Teala'yı öyle bilip tanımamızdır Allah'a imanın bu dördüncü kısmının esas meselesi Allah'ı Allah bilmek onu tanımak peki neden önemli? biz bu zata tapıyoruz ona ibadet ediyoruz İnsan bilmediği şeye nasıl tapacak? İnsan tanımadığı şeyi nasıl sevecek? tapmanın aslı nedir? sevmektir insan gücünü kudretini bilmediği bir zattan nasıl korkacak? İnsan rahmetini merhametini bağışlamasını bilmediği bir Rabbi nasıl ümit edecek? yani onu sevebilmemiz ondan korkabilmemiz onu ümit edebilmemiz Hülasa, ona tapıp, ona ibadet edebilmemiz neye bağlı? Onu tanımaya bağlı, onu bilmeye bağlı. İşte bu marifet tevhididir. İşte bu Allah'ı tanımak, onu bilmektir. Bunun yolu da ayrıntılı olarak Resullerin verdiği haberleri ispat etmeyle olur. Resullerin getirdiği haberleri, kitaptaki haberleri ikrar etme ile, kabul etme ile Allah'ı böylece tanımayla olur. Bu kitabın her ayeti Rabbimiz Subhanehu ve Taala'nın bir isminden bir sıfatından bahsediyor. Her ayetin sonu, "Vahve Lâzizül Hâkim, Vahve Ala Kulli Şeyin Kadir, Vahve Lâfûrul Rahim" diye bitmiyor. Bütün bunlar ne? Onun isimleri ve onun özelliklerini taşıyan bazı özel isimler. Demek ki biz bunlardan Rabbimiz Subhanehu ve Taala'nın marifetini, onu bilmeyi, onu tanımayı elde ediyoruz. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman etmekte kardeşlere mehlü sünnet ve cemaatin bazı asılları var. Bunlardan birincisi Rabbimizin isimlerine ve sıfatlarına kitapta ve sünnette geldiği gibi itikad etmektir. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerini ve sıfatlarını reddetmemektir. Bu isimlerin ve sıfatların manası olmayan kelimelerden ibaret olduğunu söylememek söylememektir tatilehlin yaptığı gibi. İkincisi Rab Subhanahu ve Taala zatında isimlerinde ve sıfatlarında yaratılmış olan şeylere benzemekten tenzih etmektir. Üçüncüsü Rab Tebareke ve Taala'nın ne zatının ne, ne, ne de sıfatlarının hakikatini, keyfiyetini, nasıllığını anlayıp kavrama hususunda ümidi kesmektir. Ehli sünnetin bu vaptaki itikadı bu üç mesele üzerine bina edilmiş. Bu sıfatları kabul edip ispat etmek, Allah'ı yaratılmışlara benzemekten tenzih etmek ve bunların keyfiyetini idrak etmekten ümidi kesmek. Keyfiyet yani bunların nasıl olduğu demektir. Allah Subhanahu ve Taala'nın ilmini biliyoruz. Ama onun ilminin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Onun kudretini biliyoruz ama kudretinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Zatını biliyoruz. Allah'ın elini biliyoruz. Onun gözünü biliyoruz. Yüzünü biliyoruz. Allah'ın tahtının üzerine çıktığını biliyoruz. Ama bunların nasıl olduğunu, keyfiyetini bilmiyoruz bilmemizin de imkanı yoktur. Neden yoktur biliyor musunuz? Çünkü bize bildirilmemiş. Çünkü burası aklımızla yola çıkarak varabileceğimiz, bilebileceğimiz bir alan değil. Çünkü burası bizim duyu organlarımızla idrak edeceğimiz bir alan değil. Allah'ı görseydik onun zatının nasıl olduğunu bilebilirdik. Bir nebze. Görseydik bile onu ihata edemeyeceğimiz için tam anlamıyla bilemezdik. Allah'ın elini görseydik onun elinin nasıl olduğunu bilebilirdik. Elini görmedik, zatını görmedik. Allah'a benzeyen bir şey görseydik gene onun bu sıfatlarının nasıl olduğuyla alakalı bazı çıkarımlar yapabilirdik. Ama bunlara akılla bir yol yok. Duyu organlarıyla bir yol yok. Allah Tebaraka ve Taala'nın bakıp da kendisine mukayese edeceğimiz bir benzeri de yok. Öyleyse onun nasıllığını bilmemize bir yol yoktur. Biz kitapta ve sünnette gelen naslarda Allah Subhanahu ve Taala'ya izafe edilen bütün özellikleri kabul ediyoruz. Bütün isimleri kabul ediyoruz. Çünkü bunlar Allah'ın kendisinden haber vermesidir. Çünkü bunlar Resulü'nün Rabbinden haber vermesidir. Allah kendi nefsini en iyi bilendir. Söyleyeceği sözü en doğru söyleyendir ve sözünde en sadık olandır. Bakın kaç tane özellik bir araya geldi. Kendi Haber verdiği şeyi en iyi bilen o. Sözü en iyi söyleyebilen o. Söylediği sözde en sadık olan Allah tebaraka Teala. Bu üçü bir araya geldiyse onun kendisiyle alakalı verdiği bu haberleri olduğu gibi tasdik etmekten başka bir yöntem yoktur. Biz kitaptaki ve sünnetteki isimleri ve sıfatları bundan dolayı ispat ediyoruz. Nebisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bizim aramızda Rabbimizi en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyeceği sözü en fasih, en belih, en anlaşılır, özlü şekilde söyleyebilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, verdiği haberlerde sadık ve masluk olandır. Öyleyse, onun Rabbimizden verdiği haberleri, tasdik edip, ispat edip, ikrar etmekten başka bir çaremiz, yolumuz yoktur. Bunları yaparken bir esasımız daha var. Biliyoruz ki Rabb Tebareke ve Teala yaratılmışların hiçbirisine benzemez. Allah mahlukatına benzemekten münezzehtir. Üçüncüsü, üçüncüsü neydi? Bu ispat ettiğimiz şeylerin nasıl olduğunu bilmeye bir yol yoktur. Buraya ümidini kes. Bir yol yoktur. Yani biz Veramızdan dolayı bunları düşünmemeli değiliz. İstediğimiz kadar düşünelim. Bu akli, mantıki, bilimsel, gerçekçi bir düşünme olmaz. Çünkü bunu bilmeye bir yol yok. Deney yapamayız. Aklımızla olmaz. Duyu organlarımız bunu algılayamaz. Üç meseleye iman ederiz. Bunun ehli sünnet vel cemaat indinde. Üzerine bina edildiği asıs. Asıl Allah'ın şu buyruğudur. Leise kemithlihi şeyun ve huves semiul basir. <gülüyor> Buraya iyi bileyim. Leise <gülüyor> kemithlihi şeyun. Hiçbir şey onun gibi değildir. Onun bir misli yoktur. Onun bir benzeri yoktur. Burada ne yaptık Rabbimizi tenzih ettik. Ancak onu tenzih etmemiz onun sıfatlarını inkar etmemizi gerektirmemeli. Çünkü ayetin devamında deniliyor ki وَهُوَ السَّم۪يُعُ basir. O işitendir ve görendir. İşiten ve görendir demek onun işitmesi ve görmesi, kulların işitmesi ve görmesi gibi değildir. Neden? Ayetin başını düşünün. لَيْسَ كَمِثْلِهِ şey. Hiçbir şey onun gibi değildir. Hiçbir şey onun gibi değildir demek onun kendisi için ispat ettiği işitmeyi ve görmeyi ondan nefret etmemiz anlamına Gelmez. Çünkü İşte bütün sıfatlar böyledir. Hiçbir şey onun gibi değildir. Allah tebareke ve teala rahmet eder ve gazap eder. Şimdi biz rahmet ve gazap deyince onu kulların rahmetine ve gazabına benzettik mi? Hayır. Hayır tenzih ettik ve ispat ettik. Hiçbir şey onun benzeri gibi değildir. Onun hakiki bir eli, hakiki gözü, hakiki yüzü, hakiki ayağı vardır. Rabbimiz konuşur, Rabbimiz güler, Rabbimiz teaccüp eder. Hiçbir şey de onun gibi değildir. Ne yaptık? İsbat ettik ve tenzih ettik. Ehli sünnet vel cemaatin bu baptaki itikadı işte budur. İsbat ederiz, temsil etmeden. Allah'ı mahlukata benzemekten tenzih ederiz, onun sıfatlarını inkar etmeden. Yüce Allah Tebareke ve Teala'ya iman etmek şu dört meseleye iman etmeyle gerçekleşir. Birincisi onun vücudiyetine. ikincisi onun rububiyetine. Üçüncüsü onun uluhiyetine. Dördüncüsü onun isimlerine ve sıfatlarına iman etmektir. İşin özü nedir biliyor musunuz kardeşler? Bizler kullarız. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bize buyrukları geldi. Onun buyrukları arasında bazı şeyler haberdir bazı şeyler emirdir. Biz kul olarak haberler karşısında üzerimize vacip olan şey onları tasdik etmek, o haberlerde anlatılan şeyleri ispat etmektir. Biz kul olarak bize verilen emirlere karşı vacibimiz yapmamız gereken şey o emirlere imtisal etmektir. Haberleri tasdik etmek, marifet, ispat, ilmi, haberi, rububiyet, isim ve sıfat tevhidin hepsini kapsar. Allah tebareke ve teala'nın emirlerine imtisal etmek de uluhiyet, ibadet, talebi, kasti, iradi, tevhidi kapsar. İşte bunlar tamam olduğu zaman Allah'a iman tamam olmuş olur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente. Estagfiruke ve etubu